Kim Allah'a göre güzel yaptıysa övgüye layık olan O'dur. Salatu selam Allah'ın nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resul Efendimizin ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Öncelikle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun. Efendim İlk gelen sorular var, önceden gelen evet. sorular var. Ee, Mehmet Ayşin göndermiş. Ee, yarıp Ayranlara selam olsun, hakkı batıdan Ayranlara selam olsun, yüce dosta yaklaştıranlara selam olsun. Bir sualim olacak. Alak suresinde oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle buyurur. Bu okumayı yapmaya çalışırken Rab ismiyle mi başlamalıyız? daha sonra esmanın geri kalanını ile mi devam etmeliyiz? Yoksa kastedilen zat ismi midir? Şimdiden teşekkürler demişler efendim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es salatu salamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cem'i el enbiyeyi vel mursalin ve ila cem'i el evliyeyi velhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Allah ikra bismi Rabbi kellezi halak buyurdu. Oku, Rabbinin ismiyle oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku buyurdu. Bu durumda Rabb ismiyle okuması gerekir. Başlangıç itibariyle. Rab isminin manası terbiye eden, büyüten. Bununla beraber... Halak ismini de içine alır. Halak buyurdu ondan sonra. Allah'ın halık ismini kendi üzerinden okurken Rab ismiyle beraber okuması gerekir. Terbiye eden, yaratıp terbiye eden, yaratıp büyüten, yaratıp öğreten, eğiten. Bütün e, mahlukatı böyle okumak gerekiyor. Hepsini bir ayet olarak okumak gerekiyor. Allah'ın e, afaktaki ayeti olarak okumak gerekir bütün varlığı. Kendini de, kendi iç alemini de gene Allah'ın ayetleri olarak okuması gerekir ki Allah adına okunmuş olsun. <gülüyor> Halk eden, yaratan Rabbin adına okunmuş olsun. Eğer böyle okunursa, doğru okunmuş, doğru anlaşılmış olur. Yoksa biz kendi kendimize vehme deriz. anladık deriz, gördük, baktık, anladık deriz ama Allah'a göre anlamayınca, Allah adına okurmayınca nefsimiz adına, vehim adına ya da zahiri olarak o bakışımıza göre neyi gördük, neyi anladık, ona göre okuruz. Onun için okurken e, Haluk ve Rab adına beraber okumak gerekiyor. Onu yaratan ve onu terbiye eden, onu büyüten, olgunlaştıran, kemale erdiren, ona hakkını teslim eden. <gülüyor> Büyümesi için, insan için olunca büyümesi için ona yol gösteren, önünü açan, e, okudukça bütün isimleri içine almaya başlar Allah'ın Rabb'i ismi. Dolayısıyla bütün isimlerle e, Rabb'i isminden okumuş oluruz. Rabb'i ismiyle başlıyoruz. Sonra diğer isimler hepsi ona dahil olur. evet Efendim, e, Hasan Ergün göndermiş. Selamun Aleyküm. Evet. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Hocamızın ellerinden öpüyorum. <gülüyor> Yarın Berat Kandili olması lazım. Berat Kandili Resulullah Efendimiz'in döneminde ihya ediliyor muydu? İhya ediliyorsa nasıl bir gece geçirmemiz lazım demişler evet. Berat gecesi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde ihya ediliyordu. Şaba'nın 15. gecesidir. Yarın. Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah berat gecesinde Beni Kelp ailesinin, koyunlarının tüyleri sayısınca kullarını mahfiret eder. Berat gecesi, magfiret gecesi aynı zamanda. Geceyi tövbeyle, istiğfarla, bununla beraber hayatını önüne koyup tefekkürle geçirmek gerekiyor. Nerede ne kadar doğru yapmıştır, güzel yapmıştır, nerede yanlış yapmıştır, nerelerde yanlış yapmıştır. Şöyle kendini bir hesaba çekmek gerekir. İnşallah kardeşlerimiz hep beraber kendimizi böyle bir hesaba tabi tutarız. O bir seneyi nasıl geçirmişiz? Berat gecesine kadar olan geceyi. Berat aynı zamanda cehennemden kurtuluş demektir. Cehennemden azat olmak demektir. Beratını almak demektir. Zaten beratını aldığında dolayısıyla cennetlik olmuş olur. Asıl berat'ı nasıl almış oluruz? Bu zahiri tarafiydi, bir de manevi tarafı vardır. Manevi olarak berat'ı almak. Manevi olarak nefsin tezkiye olmuş olması, terbiye olmuş olması, onu kurtuluşa erdirir. Nefis terbiye olunca, tezkiye olunca ne olur? Gönül cennete döner. Dolayısıyla cehennemden kurtulunca gönül cennete döner. Beratımızı o şekilde almış oluruz. Hesabı yaparken, kendimizi hesaba çekerken aynı zamanda bakacağız. Gönül cennete dönmüş müdür? Nefis cehennem olmaktan kurtulmuş müdür? Eğer cehennem olmaktan kurtulmuşsa beratımızı aldık demektir. Tefekkür ederken, kendimizi hesaba çekerken, <gülüyor> nerede bir eksigimiz nerede bir yanlışımız varsa, ona tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım. Nerede ters tarafa dönmüşsek, oradan Allah'a dönmek lazım. Berat gecemiz inşallah bizim için gerçekten berat olur, bizim için kandil olur. Gönlümüz aydınlanır, önümüz aydınlanır. Biz de hayatı daha güzel yaşarız. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın her gece yatarken buyurduğu gibi ya Rabbi, eğer yarın tekrar bana ömür verirsen, beni tekrar diriltirsen, sabahleyin sana söz veriyorum ki yarınım bugünden daha güzel olacak, buyururdu. Daha güzel olması için çaba gayret sarf edeceğim, buyuruyor. İnşallah biz de hesabı öyle yapacağız. Her gün, her gece yatarken inşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak deyip Rabbimize bir söz verelim. Göreceğiz ki Rabbimizin yardımı gelir. O güzelliği bize ihsan eder, o imkanı bize ihsan eder, o gücü, kuvveti de verir inşallah. Her günümüz böyle berat olur, kurtuluş olur, biraz daha cennete yakınlık olur, gönlümüz cennete döner. Gönül tamamen cennete dönünce Rabbimizle buluşuruz inşallah. Efendim aynı izleyici kardeşimizin bir sorusu daha var efendim. İnsanları Allah'a davet ediyoruz fakat davete icabet edilmiyorsa nasıl bir hikmetle bakmamız gerekiyor? Yoksa Allah'ın bir muradı mı var? Evet demişler efendim. Önce kendimize bakmamız gerekir. Eğer bir eksik yapıyorsak veya bir yanlış yapıyorsak önce orayı düzeltmeye çalışmak gerekiyor. İşte kendimizde başlamamız gerekir. Acaba nerede eksik yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz? Bir eksik, bir yanlış yoksa, acaba muhataplarımıza, muhatap olduğumuz insanları davet ederken onları tanımadan, anlamadan mı davet ediyoruz yoksa bilip, tanıyıp öyle mi davet ediyoruz? Eğer biliyor ve tanıyor öyle davet etmemize rağmen davete icabet edilmiyorsa, bu durumda bize düşen nedir? Güzel bir sabırla sabretmektir, davete de devam etmektir. Mesela Nuh Aleyhisselam'a baktığımızda 950 sene kavmini davet ediyor. Bizim de bıkmadan, usanmadan bu yıllar alabilir davete devam etmemiz lazım. Mutlaka Allah'ın kulları üzerinde bir muradı vardır. O muradı o bilir. Bize düşen bizim üzerimizdeki Allah'ın muradı gerçekleşsin diye çaba gayret sarf etmektir, gerekeni yapmaktır. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Allah bana peygamberleri arz etti bir kısmının iki ümmeti vardı bir kısmının bir ümmeti vardı bir kısmı tek başına ümmetti bir kişi bile iman etmemişti Bu onun peygamberliğine kulluğuna zarar verir mi? Haşa O kendi vazifesini yapmış mesele İnsanın vazifesini yapmış olmasıdır. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın hükmettiği gibi en güzel şekilde, en güzel söz neyse onu söyleyip Rabbinin yoluna hikmetle, Allah'ın vahyiyle davet etmektir. Bunu yaptığımızda ister icabet eder, ister icabet etmez bu bizim işimiz değildir. Çünkü hidayeti verecek olan Allah'tır. Kendine döndürecek olan Allah'tır. Kendine çekecek olan da Allah'tır. Sadece kullarını vesile ediyor. Biz sadece vesile olmaya çalışıyoruz. Resulullah Efendimiz'e tabi olmaya çalışıyoruz. Onun yolunda, onun izinde yürümeye çalışıp davetimizi yapıyoruz. Elbette ki en güzel davet, hal ile yapılan davettir. Halımız insanları davet etmelidir. Biz sadece dilimizle davet etmek yetersizdir. Halimizle davet edince, ama bu zaman alabilir, onun için bize düşen, biz davetimizi yaptığımızda gönlümüz ferah olmalıdır. Her gece yatarken kendimizi kontrol etmemiz lazım. Bir yerde bir eksik, bir yanlış yaptık mı, yapmadık mı yapmışsak düzeltiyoruz, eksikse tamamlıyoruz. Her şey yerli yerindeyse hamd ediyor, şükrediyor, yolumuza devam ediyor, davete de devam ediyoruz inşallah. Efendim Yusuf Türk sormuş. Bir filmde birisi rol icabı yalan atarsa başka kötülükler yaparsa günah yazılır mı diye sormuş. Evet. Rol icabı diyor. Eğer o bir filmse onu izleyenler de zaten onun bir film olduğunu bilir. Evet. Rol icabı e, ne gerekiyorsa onu yapar. Ama eğer yanlış bir şey varsa orada örneğin mesela e, diyelim ki Rol icabı içki içmesi gerekir. Gerçekten içki içerse, ne olmuş? Haram işlemiş olur. Günaha girmiş olur. O yanlış olmuş olur. Ee, ama rol icabı, onun yerine su içerse bir sorun olmaz. Rol icabıdır çünkü ismi üzerinde. Haram olan şey haramdır, helal olan şey de halaldır. Ama rol icabı olunca e, elbette ki haramı işlememesi gerekir. Bununla beraber rol gereği öyle görünmüş olabilir. Efendim? Sorun olmaz yani. Efendim sormuş hocam Allah'ı severken yani soru biraz şeydir. Allah'ı severken Allah'a kahretmek hangi duruma düşürür? Sizlecimiz neyi karşılamış? Evet. Şey Allah'ı severken belki Allah'ı üzmek manasında söylemiş olabilir. Kahretmek veya kızdırmak, gaza betirmek manasında olmuş olabilir. Allah'ı severken kahretmek ya da üzmek ya da kızdırmak demek doğru değildir. Neden? Allah herhangi bir kul gibi kızmaktan ya da kahrolmaktan münezzehtir. Mülkün sahibidir, kulünü sever. Kulü güzel yapınca kulü için sevinir. Bu sevinci kulü içindir. Bununla beraber kuluna gazap eder, kulü yanlış yaptığı için... Onun adına ona gazabı eder. O kaybettiği için ona gazabı eder. Yoksa biz kendimiz gibi anlarsak bu yanlış olur, bu onun zatına yakışmaz. Severken de böyledir, sevinirken de böyledir. Mesela ne buyurdu? Allah kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevinmemiştir. Allah sevindi ama niye seviniyor? Onun adına seviniyor, okulü adına seviniyor. Yoksa Allah'a bir fayda verdiği için değil. Evet. Kulunu seviyor, onun adına seviniyor. Aynı şekilde e, gazap ederken de, tabiri caizse e, mecazi anlamda, kızarken de gene onun adına kızıyor. O kazanmadığı için, o kaybettiği için, kendisine layık olan yerde durmadığı için. Yoksa Allah, haşa, e, kulların onu kahretmesi ya da e, kızdırması, ya da sevindirmesinden münezzehtir. Evet. Efendim, birçok zeki ve tahkik meşrepli Müslüman günümüzde maneviyatı temsil iddiasındaki kurum ve topluluklara baktığında yeis ve şüpheye düşmekte bu yıkılış mı yahut aslına uygun bir inşa mı başlıyor? Evet. Bu, aslına uygun bir inşadır inşallah. Eğer gaye yermek değilse, küçümsemek değilse, hafife alıp dışlamak değilse, Allah'ın nuruyla bakıp bu eksikleri, bu yanlışları görüyorsa, bu durumda bunun peşinden bir inşa gelir inşallah. Eksikleri Allah'ın vahyiyle, Resulü'nün sünnetiyle tamamlamaya çalışacağız. Bakarken eksikleri gördüğümüzde asla ondan umutsuzluğa düşmüyoruz, hiçse düşmüyoruz. Evet, kul kulluğunu yapmaya çalışıyor ama bilmiyor, eksik yapıyor. Allah'a göre, bize göre değil, Allah'ın vahyine göre, Resulüne tabi olmaya göre eksik yapmış, yanlış yapmış. Ne yapıyoruz? Onu düzeltince onu yeniden inşa etmiş oluruz. İnşallah şu anda... E, Müminler, Müslümanlar bir kul olarak kulluğunu yaparken yükseliş dönemindedir. O inşa dönemindedir. İnşa tamamlanınca tekrar inişe giriyor. Bu sefer bozulma sürecine giriyor. Şu anda yükseliştedir, inşa durumundadır. E, kemal'e erinceye kadar bu böyle devam eder. Ne zaman kemalatını tamamladı, inşa tamamlandı bir daha inişe geçer. E, hayat hep böyledir. Bir çıkıştadır, bir iniştedir. İniş tamamlanınca tekrar çıkışa e, geçiyor. Hangi e, dönemde olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. İnişteyse tutmaya çalışmamız gerekir, bozulmasın diye. Ama yükselişte ise yükselmesi için e, tabirca ise omuz verip onu yukarı doğru çıkarmaya çalışmak gerekiyor ki hep beraber kazanabilelim. Şu anda e, yükseliştedir inşa sürecindedir. Hızla inşa oluyor. Hakikat ortaya geldikçe yanlış yapanlar yanlışını görür. Bununla beraber dışarıda, dışarıdan bakanlar da yanlış yapanların yanlışını görüyor. Neye göre? Allah'a göre. Resulüne göre. Kendine göre değil. Mesela yüzlerce, binlerce cemaat vardır. Elimizde bir ölçü olmayınca onu Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurmayınca, Resulü'nün ölçüsüne, kulluk ölçe, ölçüsüne, av dolma ölçüsüne vurmayınca, kendi kedimize bu doğru yapıyor, bu yanlış yapıyor deyip, hüküm verdiğimizden dolayı birçok yanlışı doğru kabul etmişiz, arkanda olmadan. Ama inşallah bundan sonra insanlar eline Allah'ın kitabını alır, önüne Resulü'nün hayatını koyar, Hükmü öyle verir. Allah doğru dediyse doğrudur, yanlış dediyse yanlıştır. Ne zaman müminler bunu böyle yaptı, asla yanılmaz. Şeytan onlara hile yapamaz, şeytan onları düşüremez, tuzağa düşüremez. Onların kardeşliğini bozamaz. Kardeşine yardım ederken, bak kardeşim bana göre değil ama Allah'a göre, Allah'ın şu ayetine göre şurası yanlış değil. Allah bunu böyle buyuruyor. Bunu söylerken, söyleyenin işi bilmesi gerekiyor. Alim olması gerekiyor. Allah'tan haşyet duyması gerekiyor. Yoksa bakıyorsunuz mesela, iki kelime okumuş, ağzı süt kokuyor, bakıyor, bakıyorsun, konuşuyor. İşte falan cemaat şöyle yanlıştır, falan cemaat böyle yanlıştır, falan cemaat şöyle köfürdedir, falan cemaat böyle münafıktır deyip konuşmaya başlıyor. Bu haddi aşmaktır, bu edepsizliktir. Edebe aykırıdır bu. İnsanın haddini bilmesi gerekir. Konuşanın en az o konuşanlar kadar iş yapması gerekir ki konuşabilsin. Mesela bakıyoruz, hayatını böyle İslam'a adamış, ilme adamış, vakfetmiş hayatını, anlatmaya çalışıyor. Davet etmeye çalışıyor, öğretmeye çalışıyor, bakıyorsun öteki oradan, konuşuyor. Hiçbir şey yapmayan konuşuyor. İşte şurası yanlış değil. Doğrudur, orası sana göre, sen öyle anlamış olabilirsin, o yanlış da olabilir. Ama niye o kadar güzelliği görmüyorsun? 99 tane de güzellik var. İstifade etmen gerekirken, ile de o bir yanlış da mı onu hesaba çekeceksin? O bütün doğruları yok mu sayacaksın? İnsana düşen nedir? o güzelliği almaktır, o doğruları almaktır, yanlışını birileri düzeltir. Eğer o yanlışsa, belki o bir iştihat konusuydur iştihat konusuysa o düzeltir. Sonuçta alimdir, iştihat etmiştir. Onun için cemaatler hakkında, insanlar hakkında konuşurken dikkatli olmak gerekiyor. Evet, birbirimizin elbette ki göreceğiz, yanlışını göreceğiz. Bir kardeş olarak yardım etmeye çalışacağız. Kendi adımıza değil, Allah adına. Yermekten, kötülemekten, küçümsemekten uzak durmak gerekiyor. Bu kardeşliği bozar, bu sadece şeytani sevgindirir. Resulullah Efendimiz'i de üzer. Ümmetin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozar. Bize düşen bir ve beraber olmaktır. Onun için ısrarla diyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Ratulullah Diyenler kardeşimizdir. Kardeş olup birbirimize sarılmamız gerekir. Birbirimize cennet yolunda Birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Birbirimize cennete Vesile olmaya çalışmamız gerekir. Böyle olursa Hızla yükselir. Hızla Allah'ın vahyiyle inşa olur. Bakınca Resulullah Efendimizin ümmetine bu onun ümmetidir. Bu ona benziyor. Dedirtmemiz gerekir. Yoksa böyle önüne geleni eleştirmiş, çekiştirmiş, kötülemiş böyle seni de bakınca bize neyi hatırlatır? Bize sadece şeytani hatırlatır. Evet. Yani süreç inşa sürecidir. İnşallah. <gülüyor> Mert Altuntaş sormuş, abdest alırken konuşabilinir mi? Evet. Abdest alınırken, e, rivayete göre Hazreti Ali Efendimiz abdest alıyormuş, abdest alırken yüzü sararıyormuş. Diyor, sahabeden biri soruyor, ya Ali, abdest alırken yüzün, rengi neden böyle sararıyor? Diyor, buyurdu ki, birazdan Allah'ın huzuruna çıkacağım. Şu anda abdest alırken, Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanıyorum. Ben sarar bir de kim sararırsın? Abdest alırken o zaman Allah'ın huzuruna hazırlanıyoruz. Bu konuşulmaz manasına gelmez. Gerektiğinde konuşulabilir. Ama abdest alanın bu şuurda olması gerekir. Ben Allah'ın huzuruna, miraca çıkmaya hazırlanıyorum demesi gerekir. Gönül itibariyle bu halde olması gerekir. Ama konuşurken, konuşursa e, abdeste herhangi bir e, zarar ya da eksiklik olmaz. Konuşulabilir ama gönül itibariyle de bunu unutmaması gerekir. E, tabi abdestin, abdest alırken, e, her azda yıkanırken dualar vardır e, veya herhangi bir duayı okuyabilir. Ama gönül itibariyle huzura hazırlanmaya çalışması lazım. E, konuşmak doğru değildir ama konuşursa da abdeste herhangi bir eksiklik ya da bir zarar vermez. Efendim, Habib Deniz Tam Türk sormuş, Allah'ın selamı üzerinize olsun. E, Ali İmran Suresi 100. ayeti açıklar mısınız? Diye evet. sormuşlar efendim. Arkadaşlar bazen böyle ayetler soruyorlar. Bu e, konu tefsir konusudur yalnız onu söyleyeyim. E, bence arkadaşlara söyleyelim, bütün tefsiri internete e, yüklesinler. İsteyen oradan alsın, ayetlere baksınlar. Çünkü birkaç kelimeyle bunu söylemek belki yeterli olmayabilir. Oradan izlerse daha rahat anlaşılmış olur. Allah 100. ayette Kendisine kitap verilen, kitap ehlinden bir kısmına uyarsanız, sizi imandan sonra sizi yeniden inkara, inkarcılığa sevk eder, buyuruyor. Allah hepsi demedi de bir grup dedi. Neden bir grup? Çünkü bir grup, bir kısmı Allah'ın kendisine verdiği kitapları, kitabı tasdik ettiği için, iman ettiği için Kur'an'ı işitince hemen iman ediyorlardı. Allah öyle buyurdu ayet kerimede, onlar hemen secdeye kapanır, ağlayarak secdeye kapanırlar, bu Rabbimizin kelamıdır derler. Bunlar kendi kitaplarına iman ettikleri için Allah'ın ayetleri okununca iman ederler. Ama kendi kitaplarına, kitaplarına iman etmeyenler, peygamberlerine iman etmeyenler, iman etmiş gibi görünenler Allah'ın vahyi okununca onu e, inkar ederler. Hatta e, başka bir ayet-i kerime de buyuruyor. Onlar derler ki bu müşrikler bunlardan daha iyidir, müminlerden daha iyidirler. O kadar ileri gidiyor. Eğer onlara uyulursa ne olur? Onlara uyulursa, onları dinlerlerse imandan sonra tekrar küfre dönmüş olurlar, küfre düşmüş olurlar. Onları dinlemeyin dedi Allah. Kısaca böyle olsun. Yani söyledim arkadaşlar tepsire bakarsa daha geniş izah etmişiz inşallah. Evet. İnşallah. Efendim bir erkeğin eşine sen şeytana abla olmuşsun demesi sen şeytansın demesi doğru mudur demişler efendim. Evet. İster erkek hanımına söylemiş olsun, ister hanımı eşine söylemiş olsun. Böyle bir kelime yanlış bir kelimedir. Ama eğer biri bütünüyle şeytana uyuyorsa Allah ayet-i öyle buyurdu. Ey beni Adem ben size şeytana abdolmayın demedim mi? Ya beni Adem'e enla te'abdû şeytâne innehu lekum adûun bebin. Ey Adem'in çocukları, beni Adem, ben size şeytana abdolmayın, kul olmayın demedim mi? O sizin apaşık düşmanınızdır demedim mi? buyurdu. Eğer biri şeytanın peşinden gidiyorsa, şeytan neyi söylüyorsa, o da onu söylüyorsa, onun peşinden gitmiştir, onun söylediğini sevmiştir, dolayısıyla ona abd olmuştur, ona kul olmuştur. Bunun tersi nedir? Bunun tersi Allah'a abd olmaktır. Allah'a abd olmayan şeytana abd olur, nefsine abd olur. Eğer biri Allah'a kul oluyor, Allah'a kulluğu kabul ediyor, kul olmak, abd olmak için çabasını gayretini sarf ediyorsa, kim eşine bu kelimeyi kullanırsa, kadın olsun erkek olsun, bu sözü geri döner, ona geri döner. Yani biri birine kafir derse veya münafık derse, eğer gerçekten öyle değilse, o söz, Resulullah Efendimiz buyurdu, o söz havada kalmaz. Karşısındaki öyle değilse kendisine döner, kendisi kafir, kendisi münafık olur. Onun için böyle kelimeleri kullanmaktan uzak durmak gerekiyor, söz kendine döner. Söyleyen kendisine söylemiş olur. Eğer karşısındaki gerçekten öyle değilse. Öyleyse yerini bulur. Değilse kendisine geri döner. Kendisine geri dönerse bunun cezasını çeker. Bunun cezası çok ağırdır. Öyle bir yerde ayağı kayar ki kahmakta zorlanır. Büyük bir çaba gayreti tarif etmesi lazım ki oradan çıksın. Sadece birine böyle söylediği için. Düşer o küfürden, o şeytana abdolmaktan kurtulamaz oradan. Büyük bir çaba gerekir kurtulmak için. Bu da onun cezasıdır. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatu vesselam, hiç kimseyle alay etmeyin. Kimsenin günahından dolayı onu eleştirmeyin. Eğer biri biriyle alay ederse, o alay ettiği konu kendi başına gelmeden Allah onun Canını, ruhunu almaz dedi. Mutlaka dünyadayken o onun başına gelecek. Başkasıyla alay ettiği için. Aynı o alay ettiği şey onun başına gelir. Hangi günah olursa olsun, hangi yanlış olursa olsun bu böyledir. Onun için alay etmek yerine dua etmek gerekir. Ona dua ederken kendimize de dua etmemiz gerekir. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi koru ya Rabbi demek gerekiyor. Kardeşimize de yardımcı olmaya, yardım etmeye çalışmamız gerekir. Yoksa sen şeytana abd olmuşsun demekle de ona yardım etmiş olmuyoruz. Allah'a Abdulman'ın güzelliğini ona göstermemiz gerekir. O güzelliği üzerimizde görüp sevmesi gerekir. O da bizim gibi olmak için çaba gayret sarf ederse kurtulur oradan. Yoksa böyle söylemekle ona yardım etmiş olmuyoruz. Tam tersine ona bir taşla biz atmış oluyoruz, bir çamurda biz atmış oluyoruz. Biraz daha şeytana doğru itmiş oluyoruz. Evet. Efendim Adem Demir sormuş, Allah'ın gecenin bir kısmında kalk, Kur'an'ı tertil üzere oku emrini sizin tefsir sohbetlerinizi dinleyerek yerine getirmiş olur muyuz? Yoksa ayrıca kalkıp ayetleri kendimiz tefekkür etmemiz gerekiyor mu? Hem dinlemesi gerekir, tefsiri dinlemesi gerekir, daha güzel tefekkür edebilmek için tertil, okumak başka şey, kıraat etmek başka, tilavet etmek başka, tertil üzere okumak başka bir şeydir. Tertil üzere okumayı Allah gece emretti, gecenin o sakinliğinden dolayı, çünkü gündüz seni meşgul eden birçok iş vardır buyurdu. Gece gündüz, gece gönül daha rahat, daha böyle meşgul olmadığı için gecenin ayrıca bir özelliği vardır. Tefekkür ederken, mutlaka tefekkür edilmesi gerekir. Tefekkür ederken o ayetleri adeta içmek gerekir, su gibi içmek gerekir. Nefes gibi içimize çekmemiz gerekir. Böyle vücudun, gönülden vücudun her zerresine o ayetlerinin nuri tecelli etmelidir. Tabiri caizse o okuduğu, tefekkür ettiği ayet olması gerekir. O o ayete dönüşecek yani. Böyle bir tefekkür tertil üzere okumak, tefekkür etmek şarttır. Tefekkür edip o ayetin içinde kaybolmak gerekir. Bu bir ayet olur, beş ayet olur. Sonra göreceğiz ki o tertil üzere okuma bizi ayete dönüştürür, canlı Kur'an'a dönüştürür. Resulullah Efendimiz'in ahlakı bizde tecelli eder, Allah'ın isimlerinin tecellisi üzerimizde görülmeye başlar. Onun için tefekkür şarttır, gereklidir. Tefekkür ettikçe imana dönüşür aynı zamanda. Yani sadece o okurken, ki tefekkür yeterli değildir, şöyle biraz zaman ayırmak gerekir. En az böyle 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat, sadece özel olarak ayetleri tefekküre ayırmak gerekir ki tertil üzere okumuş olalım. Sadece gece kalkıp namaz kılmak yetmiyor, aynı zamanda ayetleri de tefekkür etmek gerekiyor. İnşallah kardeşlerimiz böyle yaparlar. Gayet güzel soruydu. Bütün kardeşlerimiz için gerekli olan bir şeydir bu. İnşallah kardeşlerimiz böyle tertil üzere okumayı yaparlar, tefekkürü yaparlar, nimeti de görürler. Evet. Efendim Yılmaz isimli bir izleyicimiz sormuş. Efendim gönlümde hep tövbe geçiyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah sizden razı olsun efendim. Gönlümden tövbe geçiyor, ne yapmam gerekiyor diye sormuşlar efendim. Gönlümüzden eğer tövbe geçiyorsa, tövbe hem günahları terk etmekti, hem günahlara pişmanlıktı. Bununla beraber Allah'a dönmekti. Tövbe dönmek demek aynı zamanda Allah'a dönmekti. Allah hayır murat etmiş demektir. Eğer bir kul tövbe halindeyse, istiğfar halindeyse, Gönül itibarıyla tövbe etmek istiyorsa, Allah'a dönmek istiyorsa bu hayırdır. Bu Allah'ın gafur isminin, gaffar isminin, tevab, afu isminin gönlüne tecelli edeceğini gösterir. Ona da düşen bu tövbeye sarılıp bu tecelliyi almaktır. Allah ile bu yakınlığı tatmaktır. Tövbe edince, istihbar edince o aradaki günah perdesi kakacağın için Allah'ın bu isimlerin tecellisini üzerinde tadar, Allah'a yakınlığı tadar, Rabbinin kendisini ne kadar sevdiğini tadar, kendisine karşı ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu tadar. İsimler böyle peş peşe tecelli eder. Bu tevbe hali, gönül hali Allah'ın o gönüle isimlerin tecellisini beraberinde getirir. Ama bunu fiile dökerse, sadece bu bir istekten bir arzudan e, ibaret kalmamalıdır. Tevbe etmelidir. Tevbeyi hatta e, çoğaltmalıdır. Zaten o tamamlanırsa başka bir ismin tecellisi için e, başka bir e, şey gönüle gelir, hal gönüle gelir. Bu sefer bakıyorsun ki başka bir şey söylemeye başladı. Bu sefer yarabimi seni seviyorum demeye başladı. Örnek veriyorum. Bu sefer diğer isimler tecelli eder. Efendim Osmaniye'den Ali göndermiş, sizleri Osmaniye'den izliyoruz, yeni tanıdık, çok sevdik. İnşallah en kısa zamanda sizinle tanışmak istiyorum diye sormuş efendim. Allah razı olsun, böyle her taraftan, Türkiye'nin her tarafından, bile dışarıdan da kardeşlerimizi arıyorlar. Bir kısmı böyle toplu halde arıyor hep beraber seyrediyorlar beraber olmak istiyorlar. Kardeş olmak istiyorlar. Hepsini kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. İnşallah hem dünyada gönül itibariyle böyle beraber olacağız. Zaten dinlemeleri, beraberliğimizi gösteriyor. Beraber olmuşuz demektir. Gönlümüz beraber olmuştur. Hayatı yaşarken, Rabbimizi tanımaya çalışırken, anlamaya çalışırken, iman etmeye, sevmeye çalışırken hep beraber inşallah Rabbimizi severiz, tanırız, kendimizi tanırız, kulluğumuzu anlarız. Allah'ın üzerimizdeki muradını hep beraber anlarız. O muradı üzerimizde gerçekleşsin diye birbirimize yardımcı olacağız, destek olacağız. İnşallah kıyamet günü de Allah'ın huzuruna çıkarken Allah'ın buyurduğu gibi o gün her topluluğu önderiyle beraber, imamıyla beraber huzura alırız buyuruyor. İnşallah hep beraber olacağız. Hesabı da hep beraber göreceğiz inşallah. Evet. Efendim Bütün kardeşlerimize selam olsun İnşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah. Efendim Furkan Ay sormuş. Nefsimizi nasıl terbiye ederiz? <gülüyor> evet. Nefsin terbiyesini, tezkesesini Allah Nebisine, Resullerine vermiştir. Öyle buyurdu ayet kelime de. Size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Allah'ın hikmetini, muradını öğretsin. Nefislerinizi tezki etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. O zaman eğer bu işi peygamberler yapıyorsa, Allah'ın Resulleri yapıyorsa, insanın tek başına bunu yapması mümkün değil demektir. Tek başına gücü yetmez. Kıyamete kadar peygamber varisleri, müşri-i kamiller bunu yapıyor. Onlarla beraber olunca nefis e, teskiye oluyor. Bu çift yönlü bir e, işlemdir. Bir, tabi olanın yapması gereken şeyler vardır. Bir de müşridin yapması gereken şeyler vardır. Ama mürşid gerçekten mürşid olmayınca ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım mürşid de insanı Allah'tan eder, insanı imandan eder. Nefsi tezke etmek yerine mesela, bakıyoruz ki sözde kendine bir mürşid kamil bulmuş, bir mürşide tabi olmuş. Nefis daha önce küçücük bir şeyken, Bakıyoruz ki dağ gibi büyümüş. Ne diyor? Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Artık öyle ki hiçbir yere sıkmıyor. Ee, i̇nsanları böyle e, küçümsüyor, tepeden bakıyor. Bunlar zahiri işe bakıyor. Bunlar bilmem şöyledir, şu şöyledir deyip daha dün müsili kamile tabi olmadan önceki hali çok daha güzeldi. Ne diyoruz? Keşke hiç mürşidik ameli tabi olmasaydı. Tabi olduğunu zannetmeseydi. Eğer mürşid, mürşid olsaydı bu böyle olmazdı yalnız. Onun böylesine kibirlenmesine, böylesine insanlara tepeden bakmasına evet, müsaade etmezdi. Etmemesi gerekirdi. Ya da işte benim mürşidim şöyle büyük deyip konuşmaya başlar. Sanki kendisi o kadar büyük ki onları artık tartmaya başlamış. Ölçmeye başlamış, kendisi hepsinden daha büyük ya, ne yaptığından haberi yok. Nefis terbiye olmak yerine üstüne bir daha yük yüklenmiştir, kibir yüklenmiştir. Zaten terbiye olmamış, bütün batmıştır. Nefsin terbiyesi için gerçek bir müşidikameli lazım ki onu terbiye etsin, onu teskiye etsin, onu temizlesin, bunu yaparken nasıl yapması gerekir? Elbette ki önce ona öğretmesi lazım. Allah'ın peygamberleri, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi neyse, onu tepsir eden varislerin de vazifesi odur. Ne olmalıdır vazifesi? Önce Allah'ın ayetlerini okuyup açıklaması gerekir, hikmeti öğretmesi gerekir. Nefis tez tezkesi ondan sonra geliyormuş. Bakıyoruz, ayeti okumuyor, hikaye anlatıyor. Hikayelerle etrafındakilerini avutmaya çalışıyor. Allah bunun hesabını sana sorar. Sen peygamberi böyle mi temsil ediyorsun? Peygamberin vazifesi, eğer Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaksa, sen de onun varisiysen, senin de aynısını yapman gerekmez mi? Hikmeti öğretmekse, Allah'ın muradını öğretmekse, senin Allah'ın muradını öğretmen gerekiyor. Allah bu ayette neyi murad etti, bu hayattaki muradı nedir, senin üzerindeki muradı nedir, seni bunu ona öğretmen lazım önce. Sonra sonra sıra nefis tezkesine gelir, nefsi temizlemeye gelir. Bunu öğrendikten sonra kabul edebilir nefis tezkesini, nefsini Allah'a kurban edebilir, nefsini ruha kurban edebilir, dünyayı ahirete kurban edebilir, şeytani şeyleri meleki şeylere kurban edebilir. Yoksa hiçbir şey bilmesin. O zaman Allah neden önce oku dedi? İkra bismirabbike dedi. İlk emri okudur. Sen hiç okutmadın. Okutmadan hiç avutuyorsun. Ya da işte alt şu kadar zikir yap. İyi de adam bilmiyor yalnız. Birkaç adam atar. Şeytan ona çelme takar, yuvarlar onu. Sen de onu kaldıramazsın. Senin gücün de buna yetmiyor zaten. <gülüyor> Kaç yapayım derken göz çıkarmış olursun. Onun için söyledim. Yarım doktor insanı candan eder, yarım de insanı dinden, imandan eder, insanı Allah'tan eder. Eğer bir mürşid-i tabi olma niyetimiz varsa yapmamız gereken şey nedir? Bakacağız peygambere gerçekten varis midir, değil midir? Peygamberin yaptığını mı yapıyor? Yoksa bize hikaye mi anlatıyor? Yoksa bize şarkı mı söylüyor? Evet. Nefis teskesi ondan sonra gelir. Bu mürşitle beraber olması gerekir. Adım adım ne yapması gerektiğini söyler ve ona yaptırır. Sadece söylemez. Aynı zamanda ona yaptırır. Nefis karanlığının aydınlanması için Esma'nın nurunun onun gönlüne tecelli etmesi gerekir ki o karanlık aydınlansın bilmeden anlamadan iman edemez dolayısıyla esmanın ismi isimleri Allah'ın isimleri esmaül Hüsna'nın nuru o gönüle tecelli etmez orayı aydınlatmaz önce bilecek öğrenecek anlayacak sonra iman edecek o iba nuru orada aydınlandıkça parladıkça o nur şiddetlendikçe o nefsin karanlığını da aydınlatacak bu da yetmiyor ayrıca nefsin temizlenmesi gerekiyor Parça parça o ona bulaşan kibrin, gururun, riyanın, hasedin, o nefse ait her ne varsa bütün o yanlışların bir de temizlenmesi gerekir. Evet, dervişle müşidi bunu manevi olarak bunu beraber yaparlar. Gerektiğinde ne yapması gerektiğini de ona söyler. Şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım. Şuna şöyle bakıp şunu şöyle anlaman lazım. Yanlış bir bakışta orayı kirletir. Yanlış bir kelime öğrenince, onu içeriye alırsa orayı kirletir. Sürekli bunu, e, yanlış bilgiyi temizleyip, vahyin bilgisini oraya doldurması gerekir ki, nurlansın, tezkiye olsun, temizlensin, o canlı Kur'an olabilsin, canlı Kur'an'a benzesin. Evet, nefis tezkisi onun için e, insanın kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Çünkü işin sonucunda Hazreti insan olmak vardır. Nefisten kurtulup saf ruh olmak, Allah'ın nuru olmak vardır. Allah'ın güzelliği olmak vardır. Hazreti insan olmak vardır. Canlı Kur'an olmak vardır. Bu tek başına olabilecek bir şey değildir. Onun için Allah bu vazifeyi Resullerine vermiştir. Kıyamete kadar da onun varisleri Resulüne vekaleten bu vazifeyi yaparlar. Yoksa birileri işte biz kendi kendimize yapıyoruz ya da işte zikir yapıyoruz tamamdır demekle olmuyor. Mutlaka okuması gerekir. Okunanı dinlemesi gerekir. Anlaması gerekir. İmana dönüştürmesi gerekir. Manevi olarak bir gönül ehliyle gönlünü birleştirmesi gerekir. Bir olması gerekir tabi olup gönlünü ona bitiştirmesi gerekir. Rabt etmesi gerekir ki o nuru o gönülden alabilsin. O gönül onun gönlüyle teskiye olabilsin, temizlenebilsin. Evet. Efendimiziniz olursa bir araba vermek isteriz. Evet. Kıymetli zamanımız kısa bir aradan sonra bir tez inşallah.